الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين القائل في محكم التنزيل ادعوني استجب لكم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين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 Bugün isim, sifat is, Esmaullahül Husna dersinin ikinci dersindeyiz. Esmaullahül Husna'nın şerhini yapıyorduk. Üç tane isim şerh ettik. Bugün dördüncüdeyiz. İsim dedik Allah'ın isim sifatlarıyla Allahu u Teala'ya yakın düşmek en isticaba, en kabul bulunan Allah onuyla bize istediğimizi verir. Neyle? Allah'ın güzel isimleriyle, güzel sifatlarıyla. Biz bu derslerde ismini sadece alıyoruz. İnşallah ileride de sifatları da alırız. Allah'ın isimleri dedik, çoktur. Bir kısmının sayısını bize bildirilmiş kitapta, sünnette bir kısmını bilmiyoruz. Allah kendi indinde, gaybde muhafaza etmiş ona. Kendisine astır. Bir kısmında özel kullarına peygamberlerini öğretir. Bir kısmını biliriz, bir kısmını bilemeyiz. Onun için kitap ve sünnette ne isim gelmişse biz onunla Allahu Teala'ya taabbut ederiz, yakın düşeriz, ibadet ederiz. O isimlerden Allahu Teala'yı çağırırız. O isimlerden çağırdığımızda Allahu Teala bize kendisi söz verdiği gibi "Ed'u li estecib lekum." Ben çağırın, ben cevap veririm. Değer ayetene diyor: "Velillahi esmaul husna. Allah'ın güzel isimleri var. Fed'u biha." Onuyla Allahu Teala'yı çağır. Bize ana çizgisiyle doğanın yolu gösterilmiştir. Ondan dolayı isim isimler, ve sifatlar önemli meseledir. Bir müminin güncel hayatında bunu bilmesi lazım. Biz de onları açıklıyoruz inşallah. İsmi bildik, sıfatı da bildir yetmiyor. Onu güncel hayatımıza nasıl yansıtırız? O isim sifatten nasıl Allahu Teala yakın düşeriz? O yakın düşmekte nedir? ismi ibadettir. Kulluktur. O kulluğu nasıl? Her isimden kulluğu da inşallah derslerde hatırlatırız. Evet. Bugün dördüncü isim. O da nedir? El-A'la. A'la nedir? Yüce. allah Subhanahu Teala yücelerin yücesidir. Kur'an içerisinde A'la ismi geçiyor. O da ne de? A'la surasında Sebbih isme Rabbike'l-a'la Sebbih Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçisine diyor. Ey kulum diyor yüce olan Allah'ın ismiyle tesbih et. A'la burada nedir? Yücedir. Yücelerin yücesidir. Ondan daha A'la var mı? Yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda, sücdede ne dermiş? Sübhane Rabbi yel-e'la. biz de onun ümmeti olarak kıyamet gününe kadar sücdede ne diyoruz? Sübhane Rabbi yel O a'la, en yüceler yücesi Rabbimizi tenzih ediyoruz anlamı budur değil mi subhanak tenzih ediyoruz. Eyidir bunu ne zaman diyoruz? Secdede. Niye secdede de subhan rabbiyal a'le diyoruz? Ruku'te subhan rabbiyal azim diyoruz. Azim azimdir. Türkçede azimdir. Ama a'la ben en aşağıdayım. Rabbim en yücedir. Secdede nedir? Onun için Allah'tan başka kimseye tapılır mı? Tapmaktır değil mi? Sucde yapmak, tapmaktır. Tapıyorsun ona. Allını yerin ta sınırına getiriyorsun. Kulluğun zirvetini yapıyorsun. Onun için kullu, kul en yakın Rabbine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede olur diyor? Sucdede olur. Onun için orada ikrarın yücesini yapıyorsun. En büyükünü yapıyorsun. O da nedir? Sübhane Rabbiyel A'la diyor. Yüce Allah. A'la kelimesi nedir? Yani Allah Subhanehu Teala en yücedir, en yüksektir. Her şeyde yücedir. Bütün sıfatlarında isimleri yücedir. Her şeyin yücelikte mutlaktır. Allah'tan yüce var mı? Yüce nedir? En büyük, en yüksek, her zaman insan en yüksek yerde nedir? Yani kontrol elindedir. İster en büyük müdür olsun, bak, bakan olsun, başbakan olsun, başbakan da üzerine cumhurbaşkanı. Nedir? En yüce makamdır. Onun üstünde kimse yoktur. Onun için a'la sadece Allah var bu efrende. En büyük, en yüce a'la kimdir? Ondan başka. Onun üstünde kimse var mı? Ondan yüce var mı? Yoktur. İşte A'la ismi budur. Onun için, isim olduğu için A'la, Abdül A'la da diyebiliriz. A'la'nın kulu. Nasıl Abdullah diyoruz, Abdurrahman Rahman diyoruz, Abdül A'la da diyebiliriz. İşte A'la nedir? En yücedir. İsiminde yücedir, sıfatında yücedir, çaramda yücedir. Her şeyde onun üstünde yoktur. Zaten isimler de birbirine benzer. Birbirini tamamlıyor. Allah subhanahu teala'nın isimleri de birbirini tamamlıyor. Niye Allah subhanahu teala'nın bu kadar ismi var? Çok isimler de birbirine benziyor. Neden? Çünkü bütün sifatlar, güzel sifatlar onda var. Allah'ın güzel isimleri. Bütün güzel sifatlar onda olduğu için ne diyoruz? Çok ismi var allah Teala. Bakın, bir tane diyoruz, bu bizim alimimizdir, hocamızdır. Ne diyoruz, bu hocamız dedik, artık her şey bir tür hocadır. Ama ne diyoruz, bu hem hocadır, hem abidir, hem öğretmendir, hem, hem e, e, e, efendidir, hem e, bir sürü sıfat veriyoruz. Neden? Çünkü bu adamda bütün güzel şeyler toplanmıştır. Onun için... Rabbil aleminde, Rabbil aleminde bu evrende ne kadar güzel şeyler var. Hepsi onun üzerinde olduğu için o kadar güzel isimleri var allah Teala. Her şeyde zirvettir. İyidir. Ondan yüce yokuysa bu ismi a'la ismini nasıl güncel hayatımızda güncel hayatımıza yansıtabiliriz? Nasıl bu a'la ismiyle ibadet ederiz? Bir kul muvahhid oldu. Allahu Teala'yı a'la kabul etti. Ondan yüce. Hiç kimse yoktur. Ne yapacaktır? Tek ona yöneldir. Ondan başka kimseye yönel, yönelir mi? Yönelmez. Neden? Çünkü tek a'la odur. Ondan yüce yokysa, ben yüceden aldıktan sonra aşağıdakilerin değeri nedir? Değil mi? Aşağıdakiler... Bir üstünden ister, bir üstü o üstünden ister. Sonra da Allah-u Teala'dan isterler. E ben direkt Allah-u Teala'dan istesem? Ne olur? Her şey direkt Allah-u Teala diyor benle kulumun arasında vasıta yoktur. Kulum desin ya Rab ben diyerim ona lebbeyk. Hemen isticap edersin Rabbi Alem. Onun için ağla hayatımıza, hayatımızın bütün alanına diğer isimler gibi yansıması lazım. Her şeyde ondan isteriz. Rızık ondan isteriz. Cucu ondan isteriz. Zaferi ondan isteriz. Ona tevekkül ederiz. Çünkü o her şey onun elindedir. Eydir bir mümin böyle inandıktan sonra hiç kimse onu korkutabilir mi? Şimdi diyorsun ben Cumhurbaşkanı benim akrabamdır. Benim arkamdadır. Sen artık Kimseden korkar mısın? Polis geldi aldı seni. Bilmem kim geldi artık korkmazsın. Hemen Cumhurbaşkanı'na telefon edersin seni çıkartır. Değil mi? Kendini bu ülkede güçlü hissediyorsun. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı benim amcamdır, dayımdır vs. Bu ülkede güçlü hissediyorsun kendini. Yen yani bir şirkette çalışıyorsun. O şirketin müdürü senin dayındır mesela diyelim. Sen o şirkette diğer işçilerin üzerine en güçlüsün. Eydir bu evrende Rabbil alemin sana bek diyorsa ne zaman dersen bek ne zaman hakkıyla kul olsan ne zaman hakkıyla kul olursun işte Allah'ın hakkıyla isimlerini bileceksin fıkhını bileceksin anlamını bileceksin ona yöneldereceksin ondan sonra sen hakkıyla kul olursun ben hakkıyla her şeyi Allah'tan istesem çünkü ondan daha a'la yoktur ondan yüce yoktur ben kimden korkuyorum? Bana patron zulmediyorsa ben Allah'a yönelirim. Patron bana zam yapmıyorsa Allah'a giderim önceden. Ya Rabbi diyelim bu adama hidayet ver, benim hakkımı versin. Ondan sonra diğer sebepleri de bırakmalarız tabii. Sebep nedir? Patronla adet ürf gereği kriterler var. Konuşursun, işte gelirsin, Hakkını istersin. Bak bu kadar iş yapıyorum. Benim hakkım geldi derceksin. Ama sen patrona güvenmezsin. Ona sebep alarak istiyorsun. Sonuçta kimin elindedir? A'la kimdir? Her şey kimin elindedir? En yüce olan makamın elindedir. Sen en yüce makamdan iste. allah Teala ona patron diyer. Bu kuluma he? ne yap? Zam yap. O gelir kendi kendine sana zam yapar. Ya yani sen ağzında zam dürsün dedi. Yaptım sana de bunu ne zaman insan yaşar? Hakkıyla Rabbil alemini a'la kabul ediyorsun. Onun için dördüncü ismimiz a'la en yüce yücelerin yücesi. Her şeyde yücedir. Yüce dedik en üsttedir. En üstte kim olur? En güç sahibi olan. Allah'ın üstünde bir evrende kimse var mı? Yoktur. Çünkü o yaratandır. Bütün evren yaratılmıştır. Yaratanın üzerinde kimse olmaz. Evet. Bu ismimiz de böyle. Beşinci isim güzel isimlerden Allah subhanahu teala'nın esma-ı el-ekram onun yanında da kerim içisi aynen anlamı verdiği için içisini biz zikredeceğiz. Yani burada iki ismimiz var. Beşinci iki isimdir. Ekram kerim içisi bir aradadır. Kerim nedir? Cömert. Cömert nedir? Yani bol vericidir. Bol vericidir. Öyle verir Rabbil Alemin ki fakirlikten korkmayan Bir tanenin trilyonları var ise sene içi tane 3 lira verse ne ne eksilir ondan? Hiçbir şey eksilmez. Onun için bu üç lirayı sene verirken hiç korkar mı? Hiç korkmaz. Rabbil Alemin'in sayısız mülk olduğu için comarttır. Verdiğinde kerim nedir? Cömertliğin her şeyi zirvetidir. Onun için biz dedik Allah'ın isim sifatları, bütün isim sifatları nedir? Mutlaktır. Onun üzerinde yoktur. En mükemmelidir. Onun için comart dedik Rabbil Alemin. En comarttır. Bu da ayette nerede geçiyor? Alak surasında. İqra bismi rabbike lezî khalak halakal insâne min alak. İqra ve rabbukal ekram. Ekrem nedir? Kerim. Kerimden almadır. Kerim nedir? Comarttır. Ekrem nedir? Comartın mübâleğe. Yani en comart. en comart. Yani Arapçada mübâleğe olmuş. Kerime Ekran demişler. Yani cömardların cömardı, cömardın zirvesindedir. Yani bu evrende cömardın bir zirvesi var, o zirvesinde Rabbül Alemin Ekrem, Ekran, için olmuştur. Anlamı nedir? Dedir. Yani Allah Subhanahu Taala isim-sifatlarında kendine has olduğu için eşi benzeri dedik yoktur Rabbil Alemin onun için kul da comartı olabilir Rabbil Alemin de comartı olabilir ama burada karıştırmayalım birinci Rabbil Alemin yaratandır kul nedir adı üzerinde kuldur yaratılmıştır bunun comartlığı nisbidir kısıtlıdır bellidir Rabbil Alemin'in comartı nedir sınırsızdır Rabbil Alemin korkmadan verir bu evren onundur ama insan korkar fazla vermez versem ya ne olur bu comartlının sınırı var değil mi her şey gelse diyelim nasıl Hı. hepsini versem biter insan insanoğlunun comartlılığı eksiklik sıfatı olduğu için Rabbil aleminde eksiklik sıfattan Rabbil alemin münezzeh olduğu için bir tane Rabbil alemine küfrediyor Rabbil alemin yine onun rızkını veriyor bir tane masiyat ediyor, Rabbil alemin yine ıskını veriyor. Ama ben sana sadaka veriyorsam sen benim üzerime terz devrensen, konuşsan, ben diyelim artık sana vermeyeceğim. Ben sana iyilik yapıyorum, sen bana kötülük yapıyorsun. Hak etmemişsin. Gördük mü? Bizim cömertliğimiz nedir? Sınırlıdır. İnsanoğlunun zıfına muarrazdır. Rabbil alemin cömertliği nedir? Zirvettir. Tavan yapmış. Yoktur ondan öyle. Mükemmeldir. Mükemmel ne zaman olur? Cömert insan ne zaman cömert olur? Sen bana kötülük yaparsın ben sana cömertlik yaparım. İşte o sahabiye ki Hazret Ayşe Safvan, Hazret Ayşe ifik sırasında, Hazret Ayşe'nin hakkında konuşuldu. Ne dedi Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu? Dedi ben Safvan'a ondan önce sadaka ver daha vermeyeceğim. Ayet indi. Ne dedi? Verdiği sadakaları Allah rızası için verirseniz verin. O zaman Abubakir dedi ben sözümden döndüm veriyorum sadakayı. Velev ki o bana aziyet etsin. Demek sen Allah rızası için verirsen sen Allah kullar nedir? allah Teala'nın güzel isimlerini, sifatları kullar da şimdi Allahu Teala nedir? Bizim için ördektir. Zirvet örnektir. Ondan sonra Resulullah örnektir bizim için. Allah kerimdir, bizde Allah emretmiş kullarıma da kerim ol. Biz Allahu Teala'yı bu konuda ne yaparız? Benzemeye çalışıyoruz. Ama bu benzemek değil ki Allahu u Teala'na o, o yaratandır, bu kuldur. Ama kerimdir demiş bize, kul da böyle kerim olacak diyecek. Biz de böyle kerim olacağız. Böyle utangac olacak, biz de böyle utanacak oluruz. Böyle insanlara ra'uf olacak, rahim olacak, biz de ra'uf oluruz, rahim oluruz. Rabbin Alemin de sıfatı Rauf Rahim'dir ama Resuluna da dedi Raufun Rahim. Bizde Rauf Rahim olmamıza emri olunmuştur ama Allah-u Teala'nın ki mutlaktır, biz kul olarak nedir? Mukayyettir, sınırlı, sınırlıdır. Kulluk, kullukta da zirvet var, kullukta da zirvet var. O zirvetten de kim oturur? Peygamberler, Evliyaullahlar, Salihler benim ben ne kadar rauf olsam ne kadar kerim olsam Resulullah gibi olabilir miyim olamam olmaya çalışırım hedefe çitlenirim ama o zirvettedir ben zirvete gidiyorum evliyaullah gibi olamam ne zaman olar gibi olsam her şeyde olar gibi olar onun için allah Teala diyor Resulullah'ta size en güzel örnek var işte ekran burada geçiyor kerimde Kur'an'da çok yerde geçiyor. Mesela diyor "Waman men şekere fe inne ma yeşkuru nefsi ve men kefere fe inne rabbi ganiyun kerim. Nemi şurası 40. ayette. Benim Rabbim ganidir. Gani bir de nedir kerimdir. Ve men kim şükretse fe inne ma eşkuru nefsi. Kendisi için şükredir. Çünkü Allah'a şükretsen etmesen Allah'ın bir şey eksilmez. Sen Rabbine şükret, Rabbin sana verir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrettikçe ben size fazla veririm. şükretmezsen sen zerr edersin. Rabbil Alemin'in neyine şey olur? Zerrı olur. Rabbil Alemin hadiste dediği gibi Resulullah diyor, Kudüsü Hadiste Rabbil Alemin diyor ilk insan yarattım Hazret Adem'den en son dünyanın yer üzerindeki ne kadar insan var ise, teç ağızda benden isteseler, hepsine aynen anda ben istediklerini versem, benim mülçümden hiçbir şey eksilmez. Bir ipliği batırıyor suya Resulullah, o iplikten ne çıkıyor? Ne kadar su eksik oldu bu bu bardaktan? Hiç. O ipliğe ne kadar su o kadar bile eksilmez. Rabbil aleminin Mülçünle. Onun için sonra ne diyor? Vaman kafara. Kim de Rabbil Alemini küfür etse, inkar etse yani nimetlerini. Fəinna Rabbi benim Rabbim diye ey Muhammed. Benim Rabbim ganiyun kerim. Kanidur. Mülçler onundur. Kerimdir. Bak görüyorsunuz. Neden kerim ne demektir dedik? Kulu küfür eder ona yapar, ona devamlı verir. Bir yerde de Kerim'le ile ilcili hatta Kerim e, alimler diyorlar Kur'an-ı Kerim'de üç yerde gelmiştir. Bir burada, bununci bir yerde İçinci yerde فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ La İlahe illa hu رَبُّ الْعَرْشِ Kerim. Bu da mümin, müminin surası 116. ayet Allah-u Teala'yı yüceltiyor. Feteala Allah, Allah yücedir. Melikul Hak, mülk sahibidir. Hak, mülk sahibi odur. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Hak ilah odur. Diğer ilahler hepsi batıldır. Sonra ne diyor? Huva. La ilahe illa hu. Rabbul arşil kerim. Kerim olan arş sahibidir. Arş bile kerim ise kendisi nasıl olur? He? Arş cömert ise, Arş'ın sahibi nasıl cömert olmaz? Gördük mü? Zirvettir. Sonra İnfitar sırasında Allah Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor. Ya eyühel insanu ma garraka bi rabbikal insanoğlu! Ey insanoğlu. <gülüyor> Tabi Kur'an Kerim'de insan kelimesi her zaman düşük seviyede kullanılır. Yani insanı hatasını göstermek için, aşağılamak için insan kullanıldı Kur'an içerinde. Üçretirken ya yuhelledine amenu der. E ya İbni Adem düşünün der. Ama aşağılıyorsan insanı Allah Teala ne der? Ya eyyuhal insan, ey insan, küçük insan, ya eyyuhal insan, he? Ma garrake bi rabbike'l kerim. Bu comart Rabbinin karşısında sen neyine? Gurur yapıyorsun. He, seni aldatan nedir? Yani neye güveniyorsun bu gururu yapıyorsun Rabbine karşı? Gurur, garrake. Ne aldattı seni gurura giriyorsun? Rabbinin karşısına emirlerini yerine getirmeyip Yetirmiyorsun, yasakları çiğniyorsun. neye güvendin? Sen bir hiçsin. Ey insan ol. İşte Kerim. Bak sen hiçsin ama Rabb'in yine veriyor seni. Hiç gördünüz mü bir cahilacından ölsün? Fir'aun dedi ben sizin Rabbinizim ama Allah rızkını da verdi, yemeğini de verdi. Mülkünü de elinden almadı. Ne zaman aldı? Ne zaman? tamam iş bitti işte hak etti o zaman aldı ama devamlı onun rızkı, sağlığı, sıhhati yerinde miydi yerindeydi onun için yer üzerinde ne kadar çifreden var ise hepsini Allah rızkını veriyor bak bugün kafir devletlerin bile Allah rızklarını vermiş teknolojide Müslümanlardan daha ilerlediler daha mutlu yaşıyorlar Allah kerim'dir Adalet sahibidir. Adaleti de bunu gerektirir. Neden? Allah Teala ben adam yaratmış diyor. Ben rızkınızı veririm. İster şükredin, ister şükredin. Ben, benim üzerime hakkım, sizi yarattım, rızkınızı veririm. Çüfür, şükür onun karşılığını ben bir tarafta veririm size. Onun için ayette ne diyor? Bu dünyayı isteyin, dünyayı veririm. Ahireti isteseniz bu dünyayı da ahireti de size veririm. İşte Kerim Akramın anlamı budur. Onun için Allah'ın güzel ad olduğu için Abdül Kerim diyememiz lazım. Çünkü Kerim de diyebiliriz, ama daha yakışır Abdül Kerim, Abdül Akram diyebiliriz. Akram nedir? İnsan da ekram olabilir, insan da Kerim olabilir, ama Allah'ın ikramıyla, kulun ikramı. Aynen değil. Birisi birisi mutlaktır, yaratandır, öbürisi kuldur. Biz mücelleflık ne zaman, ne, ne, ne kerim olalım? He? Kulluk kerimin zirvetine gelelim. İyidir, diğer kerimler ne yaptı? Alalım Fır'an'ı. Fır'an dedi, ben de kerimim dedi. Veriyorum size işte. Ama nedir onun keramı? Kulluk kerim ne yaptı? Haddini açtı Rabbil alemliğin, kerimliğin iddia etti. İşte Nemrut ne dedi İbrahim Aleyhisselam'a? Dedi senin Rabbin ne yapar? Dedi benim Rabbim öldürür, diritir. Ne dedi? Ben de derim Öldürüp diritirim. Gel çideneği getirdi. Birini dedi gitsen serbestsin, diğerini öldürdü, diğerini serbest bıraktı. Bak birinin hayatını aldım, birine hayat verdim. Ben de Kerim, ben de hayat veririm. Öldürüp diritirim. Aklı bu kadardır. Kimin aklı bu kadar olur? Kim şeytana uymuşsa? Onun için biz kerimiysek kulluk kerimin zirvetine çıkabiliriz. Ama ilahlık kelimine iddia edemeyiz. Etsek zındık oluruz. Onun için Hazreti İbrahim tartışmayı bozmadı. Aklı seviyesine gitti. Çünkü dese yok anlatsa buna o ne olur? Güç kuvvetiyle örtbas eder meseleyi ben kazandım diye. Eydir Hazreti İbrahim dedi benim Rabbim Cüneş'i Doğudan Çıkartır Sen batıdan çıkart bakayım O zaman ne dedi allah Teala Fe kafar Çafir olan Allah'a ne yaptı Buhit ne oldu Hiç oldu küçüldü Mahvoldu Yüzü karı oldu nerede halkının önünde Ne yapsın O zaman ne yapabilir bir şey yapabilir Yok edin bunu diyor. Öldürün bunu diyor. Ne dediler? Yakına taş attın içine. Rabbimiz ne dedi? karam sahibi olan. Ha? Rabbimiz ne dedi? Ataşa dedi kuni berden ve selama. İbrahim'e deseydi berden serin ol İbrahim'e deseydi İbrahim donardır. Ne dedi? Serin ol, savuk ol, selametli de ol. Yani savuklık aziyet vermesin İbrahim'e. Hz. İbrahim çıktı sadece ip, hem de bağlıyorlar Hz. İbrahim'i. İpe sarıyorlar, ataşa atıyorlar. Çıktı ipleri yanmış, kupanmış, kendisi ateşin içinden böyle çıktı, kurtardı. Evet, işte bu Rabbimiz'dir, bu Kerim'dir. Bak Nemrut'u bile aninde intikam almadı. Kerim'dir, verir rızkını. Ama zamanı geldi, aldı onu azizin muktedir. Nemrut'u da nasıl aldı? Rabbil alemin sahih rivayetlerde Rabbul Nemrut adı üzerinde Nemrut. Bak bir cünde bir tane çok şey yapsa fır'an mısın deriz. Fır'anlaştın deriz. Nemrutlaştın deriz. Yani her şey isyan zirveye çıkmıştır. Adı üzerinde Nemrutlaşmış. Rabbim ne yaptı onu? Ediyor ben diriltiyorum, öldürüyorum. Rabbim ne yaptı? Küçücük bir sinek gözden görünmeyen bir şey girdi burnundan damağını kaşıyor. Hatta böyle oldu ki başına vuruyor. Kafasını duvara vuruyor. Bekçilerini, hizmetçilerini çağırıyor. Gelin diyor, tellik çalın başıma, ayakkabıyla çalın başıma. De, de, rahatlıyor. Bir rivayette üç gün oldu, bir rivayette bir hafta kaldı. Ondan sonra ceberdi gitti. Tarih onu nerede hatırlıyor? İşte böyle. Biz burada şeytana uyan Nemrutların örneğini böyle veriyoruz. Evet, bu da evet. nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın Kerim ismi Kerim nedir dedik? Cömert. Cömertlikte comart, de zirvet yapmış. Ondan kerim yoktur. Şefrediyor kulu ona veriyor. Ekram nedir dedik? Onun mübalağası hikâsıdır. Allah'ın isimleri çok tür neden? Çünkü çok güzel sıfatlar dünyada ne kadar güzel sıfat var ise insan oğlu onu anlıyorsa o Rabbil Alemin'de var. O zaman nedir? isimleri çoktur. Evet, bu da Ekrem'dir. Altıncı El-Bari. Bari nedir? Asıl da yaratandır. Arapça'da be Bari e -bar nedir? Yani yaratandır. Yani yoktan çıkartandır. Yani bir hab, buğday tanesini koyursun toprağa, kim ondan filizi çıkartıyor? Ber'el ha Kim ondan can çıkartıyor? Rabbimiz. İşte ona bari diyorlar. bari nedir? Yani yoktan icat eden. Yani yaratan. Bu da nerede geçiyor? Haşir surası meşhur. üstüne den meşhur olan Haşir surası Hocu Allahu, El Xalik El Barik, El Mescovur, Lahu El Asmâ El Husn, Yüspbuh Ve El Arzd, Vohu Odur Rabbinizki ki Tir Barik Tir. Şimdi biz dedik isimler, sıfatlar, er, e, isimler özellikle birbirine yakındır. Ama zenginliğinden ne oluyor? da veriliyor. Yani bu her her şeyi kapsamasa o bir tamamlıyor. Hepsini bir araya getir, yüceler yücesi oluyor. Anlatabildim? Yani bir şeyi vasfederken bu bardak ne diyoruz? Bu bardak çok güzeldir, mükemmeldir, orijinaldir. O kadar sifat var biz diyebiliriz buna. Boyası cilası tamamdır, güzel yapılmıştır, düzgündür, çabı tamamdır. Yani öyle bir şeyler söylüyoruz. Beş altı tane sifat sayıyoruz. Bir tane gelip bizi tenkit etmesin. Kapattık meseleyi. Rabbil alemin de o kadar isimleri var ki her şeyde mükemmellik kapanıyor. Her şeyde onu güzellik sarıyor. Onun için bazı kelimeler Arapçada ne oluyor? Zenginlik babinden ne oluyor? Tekrarlaşıyor. Ne dedik geçen derste? Araplarda bu adettir. Bir şeyi sevdiler ona çok isim verirler. Aslanı çok severler. 70 kusur ismi var aslanın. Arapça kelimesinde. Lugatinde 70 tane kusur, 70 kusur ismi var aslanın. E ı Alemin nedir? Ha? Rabbimiz olduğumuz için her şeyden bizim için sevimli olduğu için isimleri çoktur. Onu da Rabbil Alemin biz vermiyoruz. Aslana biz vermişiz ismi. Bardaka biz veriyoruz ismi. Ama Rabbil Alemin kendisi isimleri vermiştir. Bize ne geliyor? O isimleri sayıp ezberleyeceğiz. Anlamını bileceğiz. O isimlerden Allah'a yakın düşeceğiz. O isimlerden Allah'a kulluk yapacağız. O zaman ne olur? Cennete gireriz. Evet bari de nedir budur yani Allah Subhanehu ve Teala ondan başka mutlak yaratan yoktur kimse bari yani bir rivayette de alimler diyorlar ki Allahu Teala beraa gelmesi plansiz yaratmasıdır. Yani şimdi ben bir bardağı fabrikaya götürüyorum, mühendislere diyeceğim, bu çapta istiyorum, bu renkte istiyorum, bu şeyde istiyorum, bir projesi çıkar ondan sonra siparişi verilir. Ama Rabbil Alemin'in siparişi nedir? Kundese yakın olur. Bari'in de bir zenginliği odur. Yani kundese yakın olur. allah Teala istediğini yaratır. Bu da baridir. Onun için ne deriz? olmaz bir teneye diyelim senin adın bari. Bari değilir mi? Değilmez. Bu sadece Allah'a verilir. Çünkü ben ne kadar uzman marangozum ben. Marangoz ustasıyım. Bilfil ben marangoz ustasıyım. Ama ben ne kadar bu masayı yapmaya kalksam muhakkak yapmadan önce bir hesabını kitabını yapacağım. Onun için bana bari değilmez. Halik de değilmez. Halik yoktan yaralandır aynı. Ondan önce o o yaradan ondan önce kimse bu şeyi yaratmamıştır. Onun için nasıl Halik diyemeysek Bari de diyemeyiz. Ne diyoruz? Abdülbari. En güzel adlardan birisidir. Maalesef bu adda özellikle Türkçede yoktur gibi. Yoktur. Neden? Çok, belki çok nadir değil, enderdir. Aslında çok güzel isimlerden birisidir. Ben buradan da teşvik ediyorum. Özellikle Allah'ın bazı isimleri sahabeler, sah alimler, tabiiler söylemişler. Ama bizim toplumda yeri yoktur. Aynı zamanda bazı peygamberlerin ismi de var. Bizim toplumda yoktur. Onun için biz bunu canlandırmamız ne olur? Böyük ibadettir. O sünneti öncülük yapıyoruz. Ondan sonra kim yapsa onun biz de katılırız. Onun için ben buradan ilan ediyorum, kimin çocuk olsa Abdulbari desin onu. Bugün de Medine'nin imamlarının birisi adı Abdulbaridir. Abdulbari Sveti, meşhurdur. bari diye çok mukri'ler de var Mısır'da Kur'an okul okuyanlar. Onu için bari güzel bir isimdir. Allah'ın Bari'nin uludur. Evet. Bu da Haşir suresinde Bari geçiyor dedik bu da bari Allah bizi bariye kulluk etmeyi nesip eylesin iyidir bunu dedik güncel hayatımızda e, bari ile nasıl abd oluruz bariye her şey diyeriz bu yüce Allah kadirdir her şeye muktedirdir ne yapacağız onu kendimize hakkıyla ilah enediniz Ondan başka kimseye yönelmeyeceğiz. Kimseden de bir şey istemeyeceğiz. İbadetimiz sadece O'na olur. Gücümüz ondan alırız. Çünkü o yoku istese aninde yapar. Ondan başkasına gitmemiz nedir? Hebesttir. Diğer isimlerce. Evet. Yedinci ismimiz Elbâsitû velkâbîğ Nedir basit? Cenişleten. Genişleten. Bol veren. Bast eden. Yani basit seren. Böyle serer. Cenişletir iş. Kabir nedir? Daraltan, sıkan, az veren. İstese sıkar, istese salır. Kabir, basit. Bu da nerede geçiyor? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tirmizi'de bir rivayetinde İnne lil, innelil lill el mu'assirul -mu kâbidul basit Allah Teala diyor ki rızk onun elindedir. İstese basteder kuluna verir serer onun önüne bütün rızkını istese de ne yapar? Sıkar onun rızkını alır elinden her şey onun elindedir kâbıd el Allah Teala Bakara Suresinde ne diyor mendellezî Allaha kardan hasenen feyudâifhû lehu az'âfen ketîran veallâhu yakbidhu ve yapsitu ve ileyhi turca'un diyor ki kim Allah'a borç verse Allah'a nasıl borç veririz Allah, Allah, mülk Allah'ındır. Biz Allah'ınız. İstese yok eder bizi. Ama Allah-u Teala bize şans tanıyor. Avantaj veriyor. Tabiri caiz ise. Malı vermiş bize. Bir de bizden borç istiyor kendi malını. İntihar tarlası ya. Çünkü biliyor kula verildi kul sarılacak onu. Dört, dört. Dört sarılacak onu. Ne diyor? Ben sana verdim malı. Halal olsun sana. Ama kulluğum gereği ben senden borç istiyorum. Borç nedir? Rabbil Alemin'e gidiyor. Nasıl diyor? Çestiğiniz hayvanları eti, kanı bana gelmez. Takvanız bana gelir. O etinden sen yersin fakir fukaraya verirsin. allah Teala ne diyor? Bor borç istiyor. Çime borç istiyor? Kendisine değil. Kullarına vereceksin. Ahmet, Mahmud senin arkadaşındır, konuşundur, akrabandır, sulmandır, ihtiyacı var. Borç ver Allah rızası için ona. Ne diyor? Kim Allah'a borç verse, Allah onu kat kat attırır. Bir rivayette yedi kat, bir rivayette yetmiş kat, bir rivayette hesapsız arttırır istediğini. Azafan <gülüyor> كَثِيرًا çok! وَاللّٰهُ يَقْبِظُ ve وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ama sakına dikkat edin. Borç istedim senden, mırıngirin etme. Şeytan gelip bıdı seni yoldan çıkartmasın. Her şey benim elimdedir. Ben sıkıp istesem damlatırım sana, istesem bol veririm sana. Sonunuz son sonucunuz da bana döner. Gördük mü? Demek ki basit, kabiz. Bast eder, serer, istediğine verir. Yu'til mulk men yasha. Rızkı istese kimə verir. Ve yenzu'u'l mulk min men İstese de mülkü İstediğinden alır. Kim karşı çıkabilir bir evrende? Kim yok diyebilir? Var mı bir böyle güç? Yoktur. Onun için basitten ra, e, kabiz iki isimdir aslında. Biz kişisini bir araya getirdik çünkü birbirine nedir? Birbiriyle ilişkilidir. Onun için Basit diyebiliriz. Hakiki basit kimdir? Ha? Allah'tır. Abdul Basut hakiki verenin kulu. Eder, kabiz nedir? Alan, Abdül Kabiz diyebilir miyiz? Evet onu da diyoruz. Ama maalesef bu ismi de İslam aleminde kimse kullanmamış. Neden kullanmıyorlar? Tefaul babından her zaman neye katıyorlar? Rahmet babine katıyor. Çünkü kabiz nedir? Damlattırır. Ama bırakmasında bir mahsur yoktur. Hakiki kabz eden kimdir? İnsan da azalt tutar, verir. Değil mi? Ben fakire geldi, istesem 1 lira veririm, istesem 10 kuruş veririm. İstesem 10 lira veririm. Ben ne kadar comart isem Rabbil alemin benim hakkıyla ilahım ise onun gibi basit olacağım, kulluk basitimi zirveye çıkartacağım. Vereceğim elimde. Onun için hakiki müminin cebindeki elindedir. Elindeki de kardeşinin cebindedir. Hakiki mümin budur. Korkmaz. Neden korkmaz? Çünkü Allah biliyor. Verdikçe Allah verir. Böyle inansak inan ki, böyle inansak sahabeler gibi oluruz. Sahabeler, Hazreti Ali'nin rivayetini biliyorsunuz fakir geliyor, veriyor. Allah Teala ayet indiriyor. Sahabe geliyor. Resulullah'ın misafiri. Resulullah onu yatıracak, yiyecek yeri yoktur. Kim bu misafiri alır, misafir eder? Sahabenin birisi ensari alıyor onu. Gece geliyor. Hanım, Resulullah'ın misafiri bizim misafirimizdir. Ne var? Hiçbir şey yoktur. Benle sen at yatacağız. Çocuklar için biraz yemek var. Çocukları yatır, benden sen zaten yemeyeceğiz o yemeği misafir vereceğiz lambaları da kapatıyorlar adiller yağ bitti çırada zeytinyağıyla eskiden çıralar yağ bitti çırada şey görmesin bunlar yemek yemiyorlar kap sesi getiriyorlar yalandan misafir rahat yemeğini yesin misafir de o yemeği karnı dolusu yiyor iyi bir uyku da çekiyor o çoluk çocuk az yatıyor. Sabah oluyor Resulullah diyor ne yaptınız ya? Ne yaptın sen dün? O da korkuyor ne oldu ya Resulullah? Diyor hakkınızda Kur'an indi ya. Allah sizi övüyor. Ne diyor? Ve yu'ethirûne ala enfusihim velev kânet bi'him hasas. Velev ki özel has bir şey ise ama kendi nefislerinden değil olara veriyorlar. Allah ne yapar? Onun yerini bak bu günde biz o sahabenin fazilini zikrediyoruz kıyamete kaderde çünkü Allah onu meclisinde zikretti Kur'an'ında zikretti onun için asıl e, basit ve kabiz kimdir Allahu u Onu onun için bizde ne yapacağız vasıt edeceğiz kabz edeceğiz nasıl kabz edeceğiz Allah'ın kullarına elinizi bol tutacağız kime vermeriz Allah'ın düşmanlarına bunu güncel hayatımızda böyle yaşarız. Allah'ın düşmanına niye Allah'ın verdiği nimeti bana vereyim? Allah, o Allah'ın düşmanıdır. Allah'a savaş atmıştır. Ben ona vermem. Benim fakire verecek bir malım var ise bir param var ise ben onu bir Müslüman'a Allah dostuna veririm. Kime vermem onu? Allah düşmanına vermem. Ama İslam'da da Zekat nedir? Fakir fukaranındır. Sekiz tane sınıf var zekatta, beşhür. Biri kimdir? Muellefeti kulubihim. O nedir? Gayrimüslimdir. Zekat parası bile musulmanın hakkıdır. Gayrimüslim'e verilir. Ne zaman? Ben umut ederim bu zekat parasıyla ona bu paradan yardım etsem kalbi imyaş imişar İslam'a davet ederiz onu. Bu nedir? Müllefeti kulubim. Ondan dolayı ben çafira paramı vermem. Ama bir tane davet gereği, baksam ben ona şefkatten baksam, yardımda bulunsam, o beni dinler, sayar, İslam Müslüman olmaya olmasına sebep olur o zaman verebilirim. Onun haricinde veremem. Aydır harama Kabzederim. Hiç paramı harama verir miyim? Ha? Haram şeyler alıp evime koyar mıyım? Onun için bir Müslüman bu çi isim sıfatı, güncel hayatında nasıl Allah'a yakun düşer bulardan, nasıl kulluk yapar bulardan, parasını nere veriyorsa bilmesi lazım. Parasını nere vermiyorsa cimrilik yapıyorsa bilmesi lazım. Yen Allah'ın düşmanına vermezsin. Yen cimri olmazsın. Değil mi? Kabız basit. Ne zaman olur? Allah yolunda olur. Yok şeyfi olur. Fakire gelirken ver ona oğlum bir lira diyor. Ha? Ama oğlan gelip baba işte filan şeyi alacağım program çıkmış filan bilmem ne çıkmış. Ne kadar oğlum elli lira get al. Halbuki onda Kötü şeyler de var. Olsun diyor. Cönlek çıkmış. O baba bu model yeni çıkmıştır. Filan artist bu model cönlekten girmiş. Ben de girmem lazım. Oğlum get al. Kaç para baba? 60 lira get al. Fakir'e gelirken eli titriyor. 1 lirayı yen veriyor. Allah versin diyor. Bunlar uşaat diyor. Bunlar meslek yaptırmışlar. Tamam meslek yaptırmayan fakir var mı? Onun matodunda yoktur klişeyi tutturmuş. Onun için güncel hayatımıza çevirmemiz ne zaman olur? Ne zaman hakkıyla kulluk yapmamız, hakkıyla Allah'ın isim sıfatını bilmemiz lazım. Kabizle basit Allah'ın güzel isimlerindendir. Onun için bunu ne yapacağız? Hakkıyla yaşayacağız. Nasıl hakkıyla yaşayacağız? Fıkhını bileceğiz. O zaman hakkıyla yaşay yaşayabiliriz. Eğer bilmesek ne zaman paralarımızı çıkartacağız, ne zaman çıkartmayacağız o zaman hak ile yaşamış oluruz. Bu da nedir? Alba sutu Evet sekizinci albaatınu ve zahir. Allah Subhanehu Teala'nın sekizinci ismi albaatınu Nedir batın? Kendisinden öte, bir şey Kendisinden öte bir şey olmuyor. Yani her şey Allah-u Bir evrende. Maya kimindir? Rabbil alemindir. Zahir nedir? Her şeyin üstündedir. Bu da nedir? El-Batunu Zahir. Bunu biz bir derste açılamıştık zaten. Ama burada mecburuz açılmamaya. Allah'ın sekizinci ismi nedir? El-Batunu ve Zahir. Bu da Hadid surasında, üçüncü ayette geçiyor. Huvel-Evvelu ve-L-Akhir. <gülüyor> o ilk öncedir, en sondur. Bunu açıkladık biz. İkinci ayet, ikinci ismidir. والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم o ilçtir, sondur batındır her şeyi bilir zahirdir her şeyden üstündür ve huve bi kulli şeyin alim bi evrende her şeyden haberdardır sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Müslim rivayetıyla ne diyor diyor ki Allahumma dua ederken, Ante'l-awvalu Sen ilk öncesin Feleyse qablike şey'un Senden önce bir şey yoktur Ve Ante'l-âkhiru Sen en sonsun Feleyse ba'deke şey'un Ve Ante'l-zahiru Feleyse fauqake şey'un En üst zirvette sensin Senin üstünde bir şey yoktur Ve entel bâtinu Sen bâtınsın Feleyse dûneke şey'un seninle öte, şey. öte bir şey yoktur. Yani batın zahir. Bu kişisi birbirinden ilişkilidir. Arkadaşlar. Batın nedir? Aslında batın gizli. Arapçada batın alınmış. Karına ne derler? Batın derler Arapça. Batın nedir? İçinde organlar var. Bu gizlidir. Sen organları görüyor musun içinde? Göremezsin. Ama hissedersin onu. Rabbil alemin nedir? Her şeyde o var. Rabbil alemin bir evrende her şeyde o var. O Rabbil aleminin izi bu evrende var ise o da neyden görünür? Görünür. Görünürse nedir? Zahir. Zahir nedir? Her şeyde var. Görünüyor. O zaman batin nedir? tür Rabbil Alemin. Karnımızdaki organları görebilir miyiz? İmkanı yoktur. Rabbil Alemin'i bu dünyada görebilir miyiz? Ha? İmkanı yoktur. Ondan dolayı Rabbimiz batındır. Yani gayb'tir. Rabbil Alemin gayb'tir. Ama Rabbil alemin ise biz nasıl adam gelir diyerim, beni nasıl istiyorsunuz görünmediği bir şeye inanarım? E bu intihar tarlasıdır. Rabbil alemin gaybtir ama izi zahirdir. Her taşı kaldır Rabbil aleminin neyi var? Senati. Rabbil aleminin izi var. Bu evrende. Onun için bakmazsınız ayette nefsinize kendi nefsinizde bilene var. Allah'ın acayip ayetleri var. Bugün de bilirsiniz tüp aleminde insanın kılcık damarlar, beyindir, organlardır nasıl çalışıyor? Yani bir tane bu tub alemine girse inanın ki hayrat eder. Rabbil alemin azamatı ne olur? Zirve yapar. Ama yine doktorların yüzde sekseni yen imansızdır, yen de dalmış kemerden aşağı gitmiş. Neden? Şeytan yine iş başındadır. Yoksa bir tabip, bir doktor Allah'ın varlığına inanmıyorsa, he? Yen yani o, o o o o Rabbimiz bu insanı yaratmış. Onu hakkıyla tanımıyorsa nedir bu? Yani bunun yen yani aklı yoktur. Yen yani şeytan hakikaten aklında, beyninde o çeşeyi silmiş. Daldırmış bunu bir çoşaya bir çoşaya düşündürmüyor bunu. Başka bir yorumu yoktur bunu. Yani biz cahilleriz. Okurken işte beyin hücreleri böyle çalışıyor. Ağzımız açıla kalıyor. Rabbil, azami, Rabbil alemin azamatı ne oluyor? Gözümüzün önünde zirve yapıyor. Bu azim Rabbimiz diyor. Nasıl bizi yaratmış? Ama doktorlar bunu görüyorlar. Ne oluyor? Alışkanlık yapıyor şeytan. Onun için düşmanımızın sinsi planleri var. allah Teala dediği olana dikkat edin. İşte zahir de batin de budur. allah Teala'yı hiçbir kulu görmez ama intihantarlasıdır. Kıyamatta göreceğiz. Bu nedir? Allah batindir. Batin nedir? Allah var, izi var, kendisi de var. İntihan tarlasını biz göremeyiz ama izi zahirdir görürüz. Onun için bir Arabi Resulullah zamanında iman etti. Dediler neye iman ettin sen? Nasıl iman ettin? Dedi ki, Arabi bedevidir. Kendi anladığı yüreden örnek teverir. De Dedi nasıl bir deve pışkısı var ise bir izde buradan deve geçmiş deriz. Allah'ın da izi bu dünyada olduğu için, bu dünyanın da bir yaratanı var. Dedi. Bak o fıtratıyla nasıl örnek veriyor. Yani o bedev Arabi hiçbir şey bilmiyor. Belki memleket görmemiş, yani şehir görmemiş. Ne diyor? Bu evreni bir tane yaratan var diyor. Nasıl olur bu evren kendi kendinden olsun? Nedir? Zahirdir. Neyden zahirdir Rabbimiz? İlmiyle yarattığı evrenle bütün bu evrendeci mahlukatlar Allah'ın neyini gösteriyor? Varlığını gösteriyor, azamatını gösteriyor. Onun için Rabbimiz nedir? Batındır ve zahirdir. Onun için biz bunu nasıl bu isimle kulluk yaparız Rabbil Alemin'e? Bu isimle nasıl Allah-u Teala'ya yakın düşeriz? Çok kolay. Bu azim Allah yeri göcü yaratmış. Bu azamatlan bu denizlerin altında trilyonlarca canlılar var, bitkiler var, yaşıyor. Bu bedenimize bakın. Bu bedende neler var? Görüyoruz. Yemekte kaçın. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Sufrada oturup bin bir çeşit yemekler var, gıdalar var. Bunlara bakıyoruz. Bunlara ne yapmamız gerekir? Allah'ı neydir bu? Zahirleridir. Bak, Allah var bu da nimetleridir. O zaman ne yaparız? Le in şekertum le aziidenekum. Şükrettikçe veririz. Burada değil ki maslahat gereği biz şükrederim Allah bize fazla mal versin, rızık versin. Burada maddi anlamayın. Maddi manevi var burada. Le in şekertum le Şükretseniz hakkıyla size veririm, fazlasıyla veririm, fazla veririm. Ne veririm? Hem para veririm, hem rızık veririm, hem de imanınızı arttır. En önemlisi de budur, manevi. Şükrettikçe iman artar. Onun için bunu, bu isimden, batından zahiri en güzel nedir? Biz her şeye şükredeceğiz, her şey Allah'tandır diyeceğiz. Ben geldim bu gözlük. Gözüm zayıfdir görmüyorum. Bu gözlüğü kim yarat icat etmiş? Yapmış? ha? Allah Teala? Hayır. Kullar yaratmış. Ne deriz? Gerçek her şey Allah Allah'ınındır. Yani kul bu gözlüğün bu camı ne, ne ham maddesine yarattı? Yarattı mı? Hayır, yaptı. Ham maddesi var. Allah akıl vermiş ona. Getirdi, yan yana koydu bu gözlük oldu. Bu bardağı nereden ya yaptı bunu kendi kendinden mi bardak oldu? Hayır, insan oğlu geldi, topladı. Neyi topladı? Allah ilim verdi, bunun yapılacak maddeyi buldu, ilmiyle yaptı. Aynen ilaç gibi ilaç atıyoruz, ha bu türüze iyi oluyoruz Allah'ın izniyle. Eydir o ilacı Allah kim yarattı? Doktorlar mı yarattı yoksa Allah yarattı Allah yarattı. Allah yarattı. Doktorlar ne yaptı o zaman? Doktorlar azzâdlar ne yaptılar bilinen adamları? Onu mevcudette buldular, yan yana getirdiler. Allah verdiği ilimden. Demek ki yine Allah'a dönüyor. Ben gözüm görmüyorum, okuyamıyorum. Bu gözlüğü taktın oluyor. Vay diyelim kurban oldum sana ya Rabbim. Çükür olsun sana. Bir ilmi verdin bize, bu gözlüğü icat ettik. Bak görüyoruz, işimiz kolaylaştı. İşte hakiki. Allah'a kulluk böyle olur. Zahir, batin, sifatıyla. Allah-u nasıl kulluk yaparız? İşte böyle yaparız. Her şeyi Allah'a bağlarız. Allah vermiş bize. Oturmuşsun sıcak yerde, sıcak bir yerde neyleri sınıyorsun? E doğal gaz gelmiş, bilmem ne gelmiş. Kim bunları verdi bize? E insanlar getirdiler bunu ama Allah verdi. Klima çalışıyoruz sıcak günde serinliyoruz. Kim bunu fikir verdi, icat ettik? Allah verdi. Her şey Allah'ındır. İşte bu da zahirdir. Allah-u Teala batindir. Evet. Dokuzuncu isim El-Bedi'i Bedi'i nedir? Örneksiz, emselsiz yaratan bedi i. Türkçe'de İbda'a, Arapça'da yani. İbda'a nedir? Yoktan var edin. Bedi'a. Bir de ne var? Bedi'a yafın, bid'a't. Gördünüz mü? Arapça'da. Bid'a't nedir? Dinde olmayan şeyi sen ortaya atıyorsun. Anlatabildim. Ama neye göre atıyorsun ortaya? Sen kendi kendinden mi attın? Kimse zannetmesin kendisinden bir bid'a'tı getiriyor. Bütün bid'atlerin başı, imamı, önderi, yol gösterici, mürşidi, kaidi, lideri kimdir? İblistir, şeytandır. O sana yol gösterir. Demek ki sende ne var? Bid'at var, ibda yoktur. Bedi' nedir? İşte ayet-i kerimede geçiyor. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? Bakara 117'de Bedîus semâvâti vel ardı ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlü lehû kun fe yekûn. Ne diyor? Rabbül alemin diyor ki Rabb'in senin ey Muhammed ey kullarım Rabbiniz sizin nedir? Bedîus semâvâti vel ard. yeri ve semâvâtı yarat yaratır çan bedi eder. Bedî nedir? İbdaat etmiştir. İbdih nedir? Yani ondan önce öyle bir şey yaratılmamış ve yaratılamaz. Birdir, ilçtir, tektir. Onun eşi emzeliyle yoktur. Sonra ne diyor ayetin devamında? bunu cümleyi tamamlamak için. Bir meseleyi de istese yapsın, emir versin. Ne diyen ona? Kun feyekun. Ol olur. Plansiz. Allah istese olur ol diyor o da olur. Nedir bu? Bedi'itir. Yani Allah Subhanahu ve Teala yeri gögü örnek verir bize. Tabi yeri gögü eşsiz, emsalsiz yaratmışsa bu nedir? Bir meydan okumaktır. Var mı kimse ondan başka yaratsın? Var ise hadi yaratın bak. Kimse yaratabilir mi? Eld içindekiler de buna dahildiler. Kimse bir insan yarattı mı şuna kadar? Yaratabilir mi? İmkanı yoktu. İnsanı bırak da bir çiçek yaratabilir misin? Bir sinek yaratabilir misin? Kim iddia edebilir bunu? Onun için Allah Subhanahu teala nedir? Bedi'at onun için bir deney olmaz diyelim. Senin adın Bedi'edir. Cahiz değil. Allah'tan başka Bedi'e yoktur. Ne deriz ona? Zaman. Ona ne deriz? Abdül Bedi' Abdül Bedi' Çünkü ibda ediyorsun. Kulluk sıfatında da ibda var. Kul da ibda eder. Ama asıl bedi, bedaat nerededir? Rabbil alemindedir. Kullunçı sınırlıdır. Mevcudi keşfeder, ibda sayar onu. Ben de bugün de bir makale yazarım benden önce kimse yazmamış. Ben de marangozum, bir masa yaparım benden önce kimse bu masayı yapmamış. Bir ilçe imza atabilirim. Ama bu çok sınırlıdır. Neden bedi'i alimler diyormuş ki Rabbil aleminden kimse başka olmaz? Çünkü Allah-u Teala Örnek verirken zürveti verdi. Ne dedi? Bedi vel Yeri gögü yarattığında ne dedi? Bedi'liği gösterdi. Onun için Bedi' dedik Allah'ın güzel isimlerinden bir ismidir. Eydir bu Bedi'ten nasıl kulluk ederiz? Nasıl Allah'a yaklaşırız? Çağırabiliriz. Allah'ın isimleri, Allah diyor ki benim güzel isimlerimle beni çağırabilirsiniz. Bana nida yapabilirsiniz. Nasıl diyorsun ya Allah, ya Rahim, ya Kerim? Ha? Allah'tan istedin, översin Allahu Teala'yı sonra istersin. Allah bundan hoşnut olur. Onun için allah Subhanehu ve Teala kim Allah'ı taklid etmeye kaçsa Allah onu sevmez. Bir zengin adam gelir der ki ben size sadaka vermem. İlle gelin benim için şiir deyin, beni övün. Ondan sonra size para veririm. Bu nedir İslamiyet'te? Cahiz değil. Yerine göre günahtır. Allah kurusun yerine göre kifre de gider insan. Nemrub gibi olur. Ne diyar ben yaşatırım ben alırım. Ben rızkınızı veririm. Feran da ne dedi? Ben Rabbinizim. Rabb nedir? Ben idare ediyorum sizi rızkınızı veririm. Mülk sahibiyim. Onun için kul ne yapacaktır? Kul Allah'a yakın düşmek için Bedi' ismiyle Allah'u subhanehu teala'yı çağıracaktır. Ya Bedi' as-semavati vel aradîn Yende ya Bedi' as-semavati vel arz Ey Rabbim bu yeri yögi, eşsiz, emsalsiz yaratan Rabbim ha? Bizim halimize rahmet düşmanımızı yok et rızkımızı bol et, evladımızı salih et vs. Nedir bu? Allah-u Teala'nın güzel isimlerinden birisidir. Onun için Lugacze'de mubdi' kelimesini alimler güzel görmüyorlar. Demiyorlar bir dene mubdi' nasıl yaratan ya bu bu meseleyi yarattı diyor. Değil mi? Böyle Türkçe'de kullanılıyor. Bu güzel değil. Çünkü yaratmak Allahu Teala'ya hastır. Bu konuda ha, ustadır, uzmandır vesaire şeyler diyebilirsin ama bu meseleyi yarattı. Güzel değil. İcad etti. diyebilirsin. He? İcad etti. Yani bir müşküle icat etti. Yani yokydu müşküle ortaya attın. Ama yaratmak Allahu Teala'ya hastır. Bediatı Allahu Teala'ya hastır. Allah arkadaş diyor Bedîü'z-Zaman. Bazı alimlere Bedîü'z-Zaman diyorlar. Ha? Bu nedir? Bu olur mu? Evet olur. Neden olur? Çünkü zamime var onuyla. Zamime nedir? Tek değil. Mesela Said Nevruzî Allah rahmet eylesin Bedîü'z-Zaman'dır diyorlar. Doğru mu? Kula bediğ zaman diyebilirsin, bediğ diyemezsin. Neden? Çünkü zaman onu kulluğunu gösteriyor. Bu zamanda diyor, he zamana sınırla ediyor. Yani kendi yaşadığı zamanda, devrimde en üstün fütürli, en akıllı adamıdır, en e, uzmanıdır vasıta alanında ister obadi zaman alim olsun ister marangozlukta bedi olsun yen bir sanatta bedi olsun yen ilimde olsun yen tıpta olsun diyebilirsin. Bedi zamanıhi diyorlar mesela. Bu olur. Ama bedi tek başına olmaz. Evet. İşte biz Allah'ın ismiyle güzel isimleriyle kendisi kendisine yaklaşmamız nedir? Kulluğumuzun zirvesi. Biz de Allah Subhanahu Teala bir isimleri okuyoruz, onuyla Allah Subhanahu teala'ya yakın düşüyoruz. Ne kadar kaldı? Ne kadar? Evet. Tamam. Bugün de bu kadar. Allah Subhanahu Teala bizi isim-sifatlarını bilenlerden ezberleyenlerden fıkhını bilen, bilenlerden ve onu ile Allah'a kulluk edenlerden eylesin. Böyle celil hiçbir şey bilmeyip cidelerden bizi eylemez. Bizi ve bütün kardeşlerimizi burada oturanları, bizi dinleyenleri ve bütün Müslümanları ve zürriyetlerimizi hepimizi halis salih Müslümanlardan eylesin.